Bilal: İnşallah ve ve Ve ve طيب عن أنس المالك رضي الله عنه قال إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها فسمعته يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث دير حديثي سوى الحديث دليل على أن لعاب ما يؤكل لحم طاهر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 böyle demir bir şeyle şey yapıyorlar. Kaşağı mı diyorlar? Kaşağı diyor ki Allah reçet ve selamin diyor devesini diyor şey yaparken diyor. Tımar yaparken. He, orada diyor ağzından üzerine akmaya başladı diyor. Tamam mı? Salyası. Yani devenin salyası diyor. Yesilu alaya lu lu'abuhu. demek yani ağzından akan salyalar. Devenin sayısı onu temizlerken tabii hayvandır kokluyor falan şudur budur veya da ağzını ona vuruyor derken dolayısıyla <gülme> fesemi'tuhu yaqul inna llaha kad a'ta kulli dhi ala la wasiy diyor ki ve hadis delilü ala en lü'ab yukal lahmu tahim ma yukal lahmu diyor burada diyor eti yenen hayvanların Salyası tahirdir, temizdir, necis değildir. Ve dikkat ediyorsanız tahmin ediyorum des yani ilk ders yaptığımız zaman bazı şahıslar yeni İslam'a girdikten sonra bazı hastalıkları vardı. Hani İslam ve semin yanına geliyorlar. Yani hastalıklarını hastalıkları için ilaç sormak istiyorlar. Hani İslam ve sem diyor ki işte filan yere gideceksiniz, filan dağa gideceksiniz. Orada çobanlar var. Çobandan yanında develer var. Oraya gidin diyor. O develerin sütünden ve çişlerinden içiniz inşallah şifa olursunuz. Tamam mı? Biliyorsunuz yani sahih kavle göre eti yenen hayvanların çişleri ve dışkıları tahirdir. Yani necis değildir. Ancak eti yenmeyen hayvanların dışkıları ve çişleri neciştir. Ondan sonra diyor ki kîle ve hu ve Bu konuda icma var. Yani etiyen hayvanların salyası tahir olduğuna dair İslam uleması arasında yani çoğunluğu İslam ulemasının çoğunluğu arasında icma var. Ve hu ayden diyor. Diyor ki asıl da budur diyor. Asıl olan nedir? Asıl olan eti yenen hayvanların salyası Tahir'dir. Ve köyde yaşayanlar bilir atları, eşekleri veyahut da inekleri, öküzleri daha doğrusu e, öküzlerin öküzleri sütlerini saran kadınlar mesela ve da keçiler, keçilerin affedersiniz yuvarlak şeyleri sütün içine düşüyor değil mi? Düşüyor. Düştüğü zaman hiç sütü Döktüğünü gördünüz mü kimse? Ya. Dökmüyorlar. Eğer eğer o keçinin keçinin dışkısı eğer necis olmuş olsaydı o an içilmezdi. Demek ki yani o an için bile yani o zamanda yaşayan insanlar, köylüler, şu ana kadar mesela köyde yaşayan şahslar hocalarından veyahut cami imamlarından bu tür şeylerin necis olmadığını kültüre kültürü edinmişler ve dolayısıyla duştuğu zaman ne yapıyor? Kaldırıyor sütün içinden kaldırıyor. O pisliği atıyor mesela. Tamam mı? Ondan sonra tekrar kaynatıyorlar. Aynen, süt tamam. Kaynatıyorlar. Thumma Yani şuradan anlaşılıyor ki diyor Enes radıyallahu diyor, o devenin, deveni temizlemeyi, deveyi temizlerken ve devede salyası ağzıyla o şahsı yani Enesi mesela bazı hayvanlar, subhanallah yani var sen ona şey yaparken, temizlerken diliyle şöyle yapıyor değil mi? Değil, değil mi? yapıyorlar değil mi? var yani sen ona iyilik yapıyorsun, o da sana veriyor. karşılık veriyor, sana ısınıyor böyle yüzünü şöyle Aşır şey yapıyor yani. hem sana kaynaşıyor yani, sana kaynaşıyor. Selam bu diyor bu hareket, bu şeye karşı diyor, suskun olunca, ikrar edince lüabın tahir olduğuna bir delalettir diyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam o an için görüyor. Ağzı salyası, yani ağızdan salyası akınca ve Enes radıyallahu te'anen böyle e, cana yakınlık verince diyor bunu gördüğü zaman burada eğer orada ikrar edip inkar etmiyorsa o zaman bu Ali Satt ve ikrarı demektir. O biliyorsunuz Ali Satt ikrarı yani şerhen o şeyin caiz olduğuna delalettir. Halimiz daha önce de ne demiştik? Demiştik ki sünnet iki çeşittir. Bir sözlü sünnet, iki fiili sünnet, 3 ikrarlı sünnet. İkrarlı demek, ey o mecliste yapılan olan bir şeye karşı Ali Satt ve selam suskun kalıyorsa demek ki o yapılan davranış nedir? Caizdir. Yani haram değildir. قال ابو بكر بن المنذر اجمع اهل العلم ان ثور ما يؤكل diyor ki ابن المنذر رحمه yani o zaman o zamanın alimleri bil icma tamam mı hayvanların salyaları tamam mı diyor ki taharetu rawthu ma yöke lahmu hatta rauthu bile rauth yani ay onların dışkıları çişleri ve dışkıları yine köy hayatını yaşayan özellikle harmanda de at, atlarla ve Yahutta efendim öküzlerle buğdayı çiniyorlar ya yani. saban saban değil gemdi. yok döven, döven. Döven, döven, döven, döven. böyle hayvanlarla e, Tahtalar, tahtanın taşlar var. He, döven. yani bunu çeken ney? bunu çeken hayvanlar, hayvanlar var. Değil. Bazı yörelerde eğer bu e, saban, bu tahta, tahta denen şey yoksa sadece hayvanlarla döndürüyorlar. He, hayvanlar depeliyor. Tabii ki hayvanlar bu buğdayı veya da bu mercimeği veya da bu arpa'yı, bu derken, bunu otu derken onu depelerken, bu arada çişte yapıyorlar, bu arada pislik de yapıyorlar, tamam mı? Bu çiş ve fıstikleri yaparken köy halkı bu buğdayları yıkamıyorlar. Yani değirmene götürdükleri zaman mesela ya da harmana götürdükleri zaman, harmandan eve götürdükleri zaman, onları o harmandan kaldırmış oldukları buğdayları yıkamıyorlar. Öyle değil mi? Yıkamaktan geçirmedikleri için demek ki burada o köy halkı hocalarından almış oldukları bir fetva var demek ki bu hayvanların eti yenen hayvanların dışkısı Ondan sonra çişleri, salyası nedir? Tahirdir, temizdir, necis değildir. وَيَرَى اَهْلُ الْعِلْمِ تَهَارَةُ رَوثْ مَا يُؤْكَ الْلَحْمُ ve اِلِمْ Ehli, tamam mı? hayvanların dışkıları nedir? Tahirdir. Üçüncüsü, سُعْرِ الْهِرَّ Kedinin artığı ve salyası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 Yes, sen diyorsun ki anta mutavaddi. Yekul na'am ana mutavaddi. Fa fatahayla waw misal burada waduan, hamdullah. Ey ona abdest almak için su getirdi. Fece'at <gülüyor> hara o anda ona abdest almak için su su dökünce o anda bir kedi geliyor. Tamam mı? Fe sharibat minhu. Abdest için abdest Ablamı için dökülen sudan kedine yaptı. Ağzını vurdu ve içti. Fa as gallehl ine hatta şeribet. O zaman ne yapıyor? Kader adı Allahü Teala'n şey tabağı şu şekilde ona eğiyor ki daha çok içsin. Tam yani doyuncaya kadar içsin. Hanımı ona böyle dehşetle bakıyor. Ne yapıyor bu diye tam? "Qalat kibşa, fırâani anzuru ilahi." Kibşa onun hanımı. bu Kader de böyle ona baktı yani ki bu hanede böyle ona verince böyle şey dehşetle bakınca o da ona bakıyor diyor ki ya Hey kardeşimin kızı. Benim yaptığım hareketten yoksa acayibine mi gitti? Fakultunam. Dedim ki evet vallahi senin bu yaptığın yani yani yani kedinin kedinin tahir olduğunu bilmiyordu demek ki o zaman için. Fakala, inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, kale, Allah Resulü ve dedi ki Kedi necis değildir. Evet. İnneha min attavvâfin aleykum muttavvâfâd. Attavvâfin, attavvâfâd, attavvâfî muttavvâfâd. At yani mesela kedi dişi olabilir veyahut erkek olabilir. Tamam mı? Attavvâfin ay erkek olan kedilere. Tamam mı? Attavvâfâd ay dişi olan kedilere. Kediler arasında da şey var, yani erkek ile dişi var. O diyor, devamınız sizin aranızda çok gezip girip çıkan yani giren ve çıkan hayvanlardır. Tıpkı hizmetçiler mesela devamlı hizmetçiler şimdi ne yapıyor? Giriyor çıkıyor. Kadın mesela açı, saçı açık olur. Tabii ki o an, şimdiki değil. O zamanki hizmetçiler onlar para karşılığında veyahut da devlet reisi yani o zamanın halifesi yani kafirler ile Müslümanlar arasında savaş olduğu zaman oradan edindikleri, edindikleri esirler ne yapıyor? Mücahitlere veyahut da Müslümanlara dağıtıyor işte o zaman para karşılığında veyahut da veli ölün emir tarafından verilirse bu onun için nedir? Onun için normal olarak şey sayıyor, yani beytin eh, eh, evin ehlinden sayılıyor. Dolayısıyla kadının saçı açık olduğu zaman ona nedir? Haram değildir. Ama şimdiki hizmetçiler öyle değil çünkü şu anda hizmetçiler rakik veyahut da köle değiller. Tamam mı? Ücretli. Yani abd değil bunlar, ücret karşılığında yani maaş karşılığında çalışıyorlar. Ama burada ne diyorlar? Diyorlar ki devamlı girip çıktığı için Kadın, kız Ondan mesela korunamıyorlar Hüccetleri bu mesela şimdiki bazı Zengin aileler Çünkü ikide bir giriyor şu odaya giriyor şey, Gel şunu yap, gel şunu getir gel onu. E, Kadın devamlı kendini koruyamıyor Diyor ki artık bu nedir? Hizmetçiler Devamlı girip çıkanlardan olduğu için diyorlar ki Bazı şanslar işte bu caydır Kedileri o biçimde görüyor aleyhisselatü vesselam yani Kediler sürekli devamlı bir şekilde aranızda dolaştığı için tamam mı ve ev halkından birisi sayıldığı için onun ağzı necis değildir veya ağzının verdiği herhangi bir yemeğe götürürse o su veya o yemek o yemek ağzından salyasından dolayı necis olmuyor diyor. Ve bu hadis ehrecehu abu Davud ve tirmidi Dışkısı nedir değil mi? necisdir. Çünkü kedi eti necistir. Ama zahiri yani kılları necis değildir. Ağzı işte hani devamlı evin halkı arasında sürekli bir şekilde bulunduğu için selam. yani buradan korunamıyorlar. Aleyküm selam ve berekat. Bundan, bundan korunamayacakları için ve Senem kedinin salyasını veyahut da artığını ne yaptı? Tahir şeylerden saydı. Yoksa kedi kedi Kedi nedir? Kedinin eti Necistir Tamam Dolayısıyla dışkusu yine necistir Ancak Kedi o an için Mesela ağzında sıçan gördün mesela. Kedinin ağzında sıçan var Sıçan var tabi Kedi biliyorsunuz sıçan öldükten sonra Leş sayılır Ölmeden önce Sıçanın kulları falan Mesela temiz olabilir Ama eti necistir öldükten sonra tabi leş olduğu için kedinin ağzı kanla bulaşıyor işte o ağzı kanlı olduğu zaman işte o zaman ağzı necis olur ama biliyorsunuz bu hayvanlar arasında belki kedi kadar temiz olan bir hayvan yok ağzını ne ya ikide bir devamlı ağzını temizliyor diliyle böyle taharetlendiriyor Affan aynen mesela biz insanlar tuvalete girdiğimiz zaman elimizi neyle yıkıyoruz sol taharetimizi ne ile yıkıyoruz sol elimizde sol elimize insan dışkısı değiyor değil mi ama yıkadıktan sonra o dışkı gittikten sonra el temiz oluyor kedi işte o ağzı etrafında olan kan diliyle temizlikten sonra aynen su ile yıkadığı gibi sayılır İşte o diliyle orayı temizledikten sonra temizledikten sonra ağzını bir suya veya bir yemeğe vurduğu zaman o zaman o tahirdir. Ama kan ağzındayken kedinin dilinden dolayı değil o sıçanın kanından dolayı necisi oluyor. Anlaşılıyor değil mi? Yoksa kedinin ağzından dolayı değil. O kedinin ağzı etrafında olan kandan dolayı. Çünkü o an için sıçan ağzındadır. Ee, derken bir yere bir kenara bıraktı. O an için suyu gördü. Geliyorsa içiyor. Işte o kan suya değdiği için ondan dolayı necis olur. ...yoksa kedinin azından dolayı değil. Sıçan dediğimiz şu... ...cerbe mi? Fare. Fare, fare. fare. fare, fare. Evet. Arapça sıçan Arab mı? Türkçe sıçan, mı? Türkçe, Türkçe sıçan diyorlar. Fare değil mi? Sıçan Yüreğe göre değişir. değişiyor. Belki değişik yerlere göre değişik. Ondan sonra diyor ki... <gülüyor> ...diğer bir hadiste... ...tabii dedik ki bu hadisi Ebu Davud ile İmam Tırmızı rivayet etmiş. Ve İmam Elbani... ...bu hadisin sahih olduğunu yapıyor tasdik ediyor. Ve an Davud bin Salih bin Dinar, et-Temmâr an ummihi anna mevlataha arsalataha bi harisatini ile Aişe radıyallahu ta'ala anha fe wajedahtaha tusalli fe eşaret an da'iha. Tabi burada da bazı şahıslar namaz kıldığı zaman çivi gibi böyle efendim yere saplanıyor hiç. Yani mesela Özellikle cemaat esnasında namaz kıldığınız zaman bazı şah, mesela saflar boşalıyor ya onu çekmek istiyorsun hani safı kapat yani adam mi? gelmiyor çivi gibi yere çakılıyor. Evet. Çünkü onun kültürüne göre veya hotta öğrendiğine göre ben oradan ayağımı hareket hareket ettirsem namazım bozulacak. Dikkat ediyorsanız burada diyor ki fe'asharet ile eliye en da'aha yani eliyle Geldi heris, Herise nedir? Bu Temirden, yağdan bir şey böyle burada bazı yerlerde yapıyorlar. Temiri içindeki e, şeyi çıkarıyorlar, çekirde alıyorlar. Ondan sonra ekmekle şu e, buğday ekmeği var ya, bur diyorlar. Hı. He Onunla ne yapıyorlar? Hün koyuyorlar, biraz da ekmek koyuyorlar. Ondan sonra yoğuruyorlar, yoğuruyorlar. Ondan ya. sonra e, yağ koyuyorlar derken ona Herise deniliyor. Onun ismi Herise'dir. İşte validemiz Ayşe bu heriseyi yemek için getiriyor. Bakıyor ki Ayşe namaz kılıyor. Tam o an için eliyle diyor ki yani olduğu yerde bırak diyor. Tamam mı? Fece'et hirratun fe'ekelet minhe O an için yere bırakınca orada bir kedi geldi ve o heriseden yemeye başladı. Fe'lemman <gülüyor> sarafet ekalet men haythu aklat il-hirra. İnserafet namazı bittikten sonra namazı bitirdikten sonra. Tamam mı? Namaz sonu gelince validemiz Ayşe aynen o kedinin yediği yerden sonra yedi. Ayşe aynı yerden yedi? Feqalet inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem dedi ki kedi necis değildir. Kedi necis değildir derken etini kastetmiyor burada. Yani ağzı ağzından dolayı artılı <gülüyor> artılı ve salyası necis değil tahirdir temizdir. Tamam mı? Yoksa kedinin eti necistir. İnne ma min tawafin bu devamlı sürekli bir şekilde aranızda girip çıkan hayvanlardan olduğu için burada ne yapıyor? Bu hafifleniyor. Ve kad raitu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem يتوضأ بفضلها ve ummu Aişe anha der <gülüyor> ki Ali satt ve selamün diyor kedinin artığından abdest aldığını gördüm diyor. Yani kediyi bir kaptan bir su kabından kedi iç su içerken Ali satt ve selam geliyor o suyu dökmüyor aynı suda ne yapıyor abdest alıyor. Ve biliyorsunuz o zaman abdest alınışı tabaktan alıyorlardı. Şöyle elini koyuyor ondan sonra yani Ali ve selam bir avuçla abdest alıyordu. 3 avuçla veya 5 bir ayete göre 5 avuçla banyo yapıyor. Su eksikliği yok. Aslında suyun yani su israfı <gülüyor> da yapmak haramdır. <gülüyor> tamam mı? Şu kadar şey de nasıl göster hocam? İşte birisi itiraz etti yani selam döneminde birisi e, "Hafteysen ya dedi ki bu bana yetmez." dedi. Dedi "Senden daha iyisi olan bir kişiye yettiğin halde sana nasıl yetmez?" yani Selatünalam kasd ederek. Biz ki saç yani ben bir avuç suyla nasıl abdest alacağım? Tamam mı? <gülüyor> أبد بوحاديس ده أخرجه أبو داود في صحيحه وإمام الباني رحمه الله بوحاديس صحيحه والذين وفي طهارة سؤر الهرة قال الترمذي رحمه الله كدين صلي سندان دلائي إمام الترمذي الدكى وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم إمام الترمذي رحمه الله الديركي ve bu diyor, bütün alimlerin görüşleridir diyor. Tamam mı? Yani ve vesselamın ashabından, ondan sonra tabiinden, etbaatü tabiinden olan alimlerin çoğunluğunun nedir? Görüşüdür. Ve daha önceden anlatmıştık, tabi'in ashab Ali ve vesselam'ı görüp ona iman ederek ve o iman üzerinde ölen kişi sahabidir. Tabi'in ise ve vesselam'ı görmeyip sahabiyi görüp ve o iman üzerinde ölürse o da tabi'indir. Etbaatü tabi'in Ashabı görmeyip tabiğini gören kişi de atbab tabiindir. Atbab buna da üç hayırlı zaman veya asır insanları olarak değerlendiriliyorlar. Diyorlar ki, Ali bir hadiste diyor ki, "Hayrul qarni, thumma al-ladina yaluna hum, thumma Diyor, yani. Ee, zamanlar içerisinde en hayırlı insanlar benim zamanımda yaşayan insanlardır. Tamam mı? Kimi kastediyor? Ashab. Ashabı kastediyor. O ashabtan sonra gelecek olan şahıs şahıslar yani tabi'in. Ondan sonraki şahıslar yani etba'at tabi'in. İşte en hayırlı, en hayırlı insanlar tamam mı? Bu üç asırda veya da bu üç zaman içerisinde yaşayan insanlardır. Bunlar, bunlar da ashab tabi'in ve etba'at tabi'in kastediliyor. Ve diyorki Allahü <gülüyor> ve müsallamın ashabı tabiin ve tabiinden sonraki şahıslar yani etbâd tabiin tamam mı O zamanda yaşayan âlimlerin çoğunluğu tamam mı kedinin artığı ve salyası temiz olduğuna dair ne yapmışlardır ittifak etmişlerdi. Ondan sonra bunlardan sonra da mesel e Şafii ve Ahmet tam ve İspahak, "Lem yarou bi suur alhara İmam el Şafi ve İmam Ahmed bin Hanbel Rahimahumullah ve İshak bunlardan demişler ki yani kedinin ve müfteselyesinden dolayı bir beis yoktu siyah kediler olur hocam siyah <gülüyor> Şimdi ister siyah kedi olduktan sonra yani eğer e, canavarlaşmış hani canavarlaşmış bir hayvan değilse yani evler içerisinde evin içinde yaşıyorsa mesela değil sadi kadar siyah olsun evin içerisinde yani ehliyse aynen mesela ee, ev eşekleri mesela. Biliyorsunuz ev eşekleri, ehli olan eşekler ilk önce etleri helaldi, necis değildi ve çok keserlerdi. Ama Kiber Savaşı'ndan sonra ve Selam ehli eşeklerini, evde yaşayan eşekleri ne yaptı? Yasaklaştırdı, etlerini yasaklaştırdı. Kediler de o şekilde, madem ki bu kedi evde yaşıyor, istediği kadar siyah olsun bir sakıncası yoktu. Çünkü ve Vesselam'ın kedinin rengine bir şey söylemiyor. Tamam mı? Her çeşit hırra, her çeşit kedidir. Yani canavahşılaşmış olursa zaten evde durmaz, siyah dışarı gider. Kedi, gel, siyah kediyi diyor, gelince şeytana benzer. Yok Aleyhisselatü Vesselam, Aleyhisselatü Vesselam, siyah köpeğin şeytan olduğunu söylüyor Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki, namazı üç şey keser diyor ve Vesselam. Baliga olmuş kadın, yani hayız gören kadın, Biliyorsunuz, kadın bir kız baliga olduktan sonra hayız görür. Eğer hayız görmediyse o kız baliga olmamıştır. Çocuk. Yani çocuk sayılır. Tamam mı? Burada mesela hayız gördükten sonra demek ki buluh çağına yetişmiştir. Tabi evlenirse buluh çağına yetiştikten sonra yani bu kız artık evlilik çağına girince yani evlenebilir, evlenmekte bir sakınca yoktur. Hayız görmeden önce evlenilmez. Nişan kurulabilir ama evlenmez. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam validemiz Ayşe ile 6-7 yaşındayken nişan kurdu. 9 yaşında evlendi. Tamam mı? <gülüyor> Diyor ki aleyhissalatü vesselam 3 şey namazı bozar. 1- Eşek 2- Siyah köpek 3- Büluk çağını eren kadın. Kadın olmayabilir. Kız yapabilir. O kız bülük çağına yetişti, yetiştiyse artık o da nedir? Bir kişi namaz kılarken onun önünde geçtiği zaman namaz, namazı bozar. Ancak sütre koyarsa, sütrenin ötesinde giderse bir beis yoktur. Ve biz bir, bir ara buna değinmiştik herhalde tahmin ediyorum. Biliyorsunuz el kavlu raciha göre yani sahih görüşe göre namaz esnasında sütre koymak vaciptir. Tamam mı? Sütre demek ey namaz kılan kişinin önünden geçecek olan şeye engel olacak şey demektir. Ve bunun en azı 40 santim ile 35 santim arasında. Tamam mı? Yani mesela bir bir buçuk karış kadar. Aleyhisselatü vesselam sahrada bile namaz kıldığı zaman ramhı veyahut da mizra e, veyahut da sopayı ne yaparmış böyle dikermiş ondan sonra ona karşı namaz kılardı. Kişi namaz kıldığı zaman sütreyle anlı arasında en azında bir koyunun geçebilecek kadar boşluk bırakmak lazım. Bazı şahıslar namaz kıldığı zaman başını böyle duvara yapıştırıyor. Bu sünnete aykırıdır. Yani namaz kıldığı zaman başını bu şere, buraya, yetiş, buraya yapıştırmayacak. Burası sütre ise yani ha buraya secde edecek. Önünden geçecek olan kişilere engel engel koyabilecek şekilde. Sütre Sen diyelim ki bazı şahıslar burada namaz kılıyor. Diyor ki işte duvar sütredir. Hayır. Bu sütre sayılmıyor. Sütre namaz hududu çerçevesi içerisinde olması gerekiyor. Tamam mı? Kişinin namaz kıldı. Yani kişinin boyuna boyuna kadar mesela diyelim ki namaz boyu bir, bir, bir buçuk metredir. Bir buçuk metre Çerçevesi içerisinde burada sütre sayılır. Sütre ile ayaklara arasında üç dira. Her dira 45 ile 50 santim arasında olabilir, tamam mı? Yani sütreden ayaklarına kadar üç dira olacak. Yani 45'in 50 desek yani bir buçuk metre. Bir buçuk metre. Bu ayaklarıyla sütre arasında olacak uzaklık. Ancak başı ile anlı ile sütre arasında bir koyun veyahut da bir keçinin geçebilecek kadar boşluk bırakması lazım. Başını sütreyen. İşte bu sütreyi koymak vaciptir. O boşluktaki sebep ne öyle? O boşluktaki sebep işte e, ve Selam öyle diyor. Diyor ki yani e, şey ile e, sütre ile anla arasında bir karış yani. yani. Sıkışınca geçsinler diye böyle. Yok oradan geçmek zaten caiz değildir. Sütre ile baş arasında geçmek haramdır. Kesinlikle. Ama sütrenin önünde, ötesinden geçmekte bir veis yoktur. Anlaşıldı mı? Yani sen buraya sütre koydun, buradan çocuk geçerse bir şey olmaz. Buradan geçerse caiz değildir. Sen sütreyi koyduktan sonra birisi gelse, bu şeyde gelecek inşallah e, namaz şeyinde, birisi senin önünden geçse ona engel olacaksın yani geçir mi? Bu ister Medine'de olsun, ister Medine mescidinde olsun, ister Mekke mescidinde olsun, ister diğer mescitlerde olsun, ister evde olsun. Yani caiz midir? Kâbedeğin caiz değildir değil mi? Tabii canım yani ama geçiyor, duracak, duracak, duracak, duracak, duracak. Şimdi cumhurun görüşüne göre arkadaşlar, cumhurun görüşüne göre sütre sünnettir. Ama Ali Satt ve selamın sünnetine baktığımız zaman Ali Satt ve selam hiç bir zaman sütresiz namaz kılmış değildir. Ve bir gün Ali Satt ve selam Namaz kılarken birden şöyle yaptığını gördüler. Tamam mı? Ha böyle. As, e, arkasında namaz kılan, namaz esnasında. Arkasında namaz kılan Müslümanlar şaşırdı. Acaba Aleyhisselatü Vesselam kendiliğinden yeni, niye böyle yaptı? Namaz bittikten sonra, ey Allah'ın Resulü, hiç böyle bir şey yaptığını görmedik. Bu senin yaptığın nedir dedi ki, ben o an işte namaz tekbiratül ihrama aldıktan sonra iblis önümden geçmek istedi diyor. Onu yakaladım diyor. Yani önümden geçmesine engel oldum diyor. Yani eğer Allah Celle Celalü müsaade etmiş olsaydı diyor. Onun onun dilinin elim üzerine nasıl sakladığını size gösterecektim diyor. Tamam mı? Onu boğacak hale geldi. Dil böyle şey gibi çıktı. Tamam mı? Yani hiç kimse bile yoksa sütre koymak vaciptir çünkü o an için iblis senin o kişinin namazını bozmak istiyor biliyorsun iblis devamlı özellikle namaz esnasında vesvese yapıyor onun için sahih görüşe göre doğru görüşe göre sütre vaciptir ister evde kimse olsun ister olmasın ister mescidi nebebide olsun ister mescidi haramda olsun ister normal mescidlerde olsun mutlaka sütre edinmek vaciptir hiç du duvar yoksa orada bir kişi oturuyor. O kişinin arkasında namaz kılacaksın. Veyahut herhangi bir direğin. Tamam mı? Diyelim ki o kişi önünden kalktı. Onun yanında başka bir kişi var. Onun önüne geç. Tamam mı? Ama başlangıçta, başlangıçta stressiz namaz kılmak sahih görüşe göre masiyettir. Peki canlı ağacın önüne geçip namaz kılabilir misiniz? Efendim? Canlı azı sütre yapabilir miyiz? Tabii canım her şey sütre. Ali Sattmeshalem devesini sütre yaptı. Deve çökmü, çöktü mesela, istirahat ediyorlar deve çöktükten sonra Ali Selam deveyi sütre yapıyor, ediniyor. Yani bir sakıncası yoktur. Yalnız putun önüne putu secde, şey sütre yapmayacaksın. Put var ya artık ne putu Şekil olursa ya. olsun he. İster insan putu olsun, ister hayvan putu olsun. O kutu kendine sütre edinemezsin. Ama kişi diri olduktan sonra bir sakıncası yoktur. İster insan olsun, eşek olsun, deve olsun, bir sakıncası yoktur. İşte buraya kadar <gülüyor> helal olan e, artık ve salyalar ne yapıyor? Burada sona eriyor. İkinci kısım ise kısmı sani el asarin necise. Necis olan artık ve salyalar. Hocam şu oraya Şey namazı keser dedin mi? Ya, onları yazabilir yani namazı kesen kişi eşek namaz ki? kılarken namazını bozan şey, üç şey var. Biri, bir eşek. 2 buluk çağını eren kadın. Üç, siyah köpek. Ve soruyorlar ya Resulallah, yeni siyah köpek ile beyaz köpek arasındaki fark nedir? Diyor ki ve vesselam siyah köpek diyor yani ibli, şeytan devamlı siyah köpeğin suretine, kulağına girermiş. Onun için aleyhissalatü vesselam bu üç şeyin bu üç şeyin namaz kılan kişinin önünde geçtikleri zaman ey sütre sütreyle kişi arasında. Ama mesela sütreyi sen burada, oradan geçerse bir sakıncası yoktur. Ve camide görüyorsunuz camilerde bazı şahıslar hiç sütreye önem vermiyor adam. Diyelim ki kendisi şurada duruyor. Sen de burada namaz kılıyorsun. Namazın bitti. Kendisi orada namaz kılıyorsa sen buradan geçmen, bir sakıncası yoktur. Çünkü onun namaz hududu değildir. Onun namaz hududu namaz hududu ayaklarıyla sütre arası olacak kadardır. Yani secde ettiği yer kadardır. Tamam mı? İşte onun secde ettiği secde ettiği ile kendisinin arasında geçersen işte o zaman sen günahkar olmuş olursun. Yalnız o adam sütre edinmediği için de o adam günahkar olmuş oluyor. Sahih görüşe göre. Ama eğer taklitçi yani avandan birisi ise o zaman biliyorsunuz cumhurun görüşüne göre e, sütre sünneti muekkededir, vacip değildir. Ve ben burada çok çok hayran yani mesela haramda bak, bakarsanız haramda e, Kabe'ye Kabe yakın bir yerden namaz kıldıkları zaman Ramazan'da görüyoruz bazen veyahut da yatsı namazlarında, akşam namazlarında e, hiç sütre yoktur. Sütre edinmiyorlar. Buradaki, hatta sünnete bile uymuyorlar haremdekiler. Kadınlar önümüzden geçiyor. Zamastır. Kadınlar Biz geçiyor, imamın sütü. önünde hiçbir sütre koymuyorlar. Sadece imam, Sadece imam yeterli mi yoksa diğer şahıslar mı? Sadece imam mi Yok, imam herkesin stresi sayılır. Cemaatle kılındığı zaman imam herkesin stresidir. Yalnız, yani ben çok görüyorum, haramda hani geceleyin oluyor. Genelde gündüzü yukarıda kılıyorlar. Ee, akşam namazı ile yatsı namazını kıldıkları zaman dikkat ediyorum kaç defa ben böyle birinci safta kıldım. İmamın önünde sütre görmüyorum. Yani sütresiz namaz kılıyorlar. Kabe sütre değil mi hocam? Yok. Ben Kabe uzak. sütre değil mi? O çok uzak. Olur mu? Bir birçok metre hocam. Biz dedik ya. Yani üç lira olması. Sütre ile ayak arası üç lira olması gerekiyor. Hocam, camilerde bu saf için çizgiler var. Bunlar şey... Yok. Var. Çizgi, hat, bazı şahıslar hattın hatta Ebn-i bunu kabul ediyor. Ebn-i diyor ki Şöyle bir kat çizersen bu sütre sayılır diyor ama bu konuda hiç delili yoktur yani kesinlikle. Caminin kendisinde konmuş safları bölünmüş böyle saf saf çizirler. İşte o sütre sayılmıyor o şeyin kendisindedir. Sütre yüksek olması gerekiyor. Yani en azında, en azında 35 santim olması gerekiyor. Tamam mı? Yani mesela bir buçuk karış. Bir karış 25 santimdir. 15 daha veyahut da 22-23. Kişinin kişinin karşına göre değişir. Her e, yani bu Yani üç şey sütresiz önümüzden geçtiği zaman namaz bozuluyor. Yani mesela sen namaz kılıyor, bu sensin. Bu da stredir. Senin hanımın buradan geçerse senin namazın bozulur. Tabii. Çünkü senin hanım buluk çağına ermiş bir kadın. Tamam mı? Ama küçük bir kız, buluk çağına ermemiş bir kız geçtiği zaman namaz bozulmuyor. Ama engel olmad olmadığın için sen günahkar oluyorsun. O çocuk bunu anlamıyor. Onun için her baba çocuklarını bu konuda terbiye etmesi gerekiyor. Namaz, namaz kılacağı zaman çocuklarını bu şekilde yetiştirmesi gerekiyor. Namaz kılındığı zaman namaz kılan kişinin önünde geçmeyeceksiniz diye çocukları bu şekilde ne yapınız? Yetiştirin, alıştırınız. Ve en doğrusu namaz kılacak kişi, tabii ki biliyorsunuz evlerde sadece sünnet namazı kılınır. Kişi ezanı duyduğu zaman mutlaka camiye gitmesi gerekiyor. Çünkü camide muslümanlarla beraber cemaatle namaz kılmak vaciptir ama hani sattı ve selam farzları camide, sünnetleri ise evde kılardı. Ve camide namaz kıldığı zaman bir bir rivayete göre 27, bir rivayete göre 70, 25 derece sevap alıyor. Sünneti evde kıldığı zaman aynı şekilde 27 ile 25 derece arasında yine sevap alıyor. Büyük bir ticaret. Dolayısıyla sünnetleri evde kılmak lazım. Tabii ki eğer vakit var, mesela diyem ki sen iş yerindesin ezan okundu camiye gidiyorsun gel sünnetini iş yerinde kıl aynen aynı sahabe sahip olursun evdesin eve gel camide kılma ama camide kılındığı zaman caiz midir değil midir camide sünnetleri kılmak caizdir ama sünnet değildir An anlaşılıyor mu yani camide sünnetleri kılmak sünnet değildir ama caizdir birisi kılmak isterse kılarsa bir sakıncası yoktur yani haram değildir ama sünnete aykırıdır Kaldığı zaman o 27 dereceden mahrum kalır. 27 yedi derece sevabından mahrum kalır. Hocam bir de dediğiniz üç avuçla aleyhisselatü vesselam yıkanmıştır. Üç Neyse. avuç yani saçımızı ıslatmaz. Oraya geri dönme ya Dersimizi geri almaz zaten. Salma bakalım. Şeyden sonra. Tamam. Tayyip. Şimdi necis olan necis olan hayvanların artığı, artığı ile salyasına geçiyoruz. Birincisi birincisi köpek. Tabii ki necis olan hayvanların şeyleri mesela. Diyor ki arbaat Anva Bir eşeğin salyası. iki köpeğin salyası. Üç hinzirin yani domuzun salyası. Dört asibe asibe nedir? Aslan. Yırtıcı her çeşit yırtıcı hayvan. sibe hayvanlardan sayılır. Saldırıcı hayvanlar. Mesela kurt, aslan, fehet, kaplan tamam mı ee, ne diyor bir şimdi bir tane daha var da Türkiye'ye bezen bir hayvan daha var yok tane değil Ahal. çakal O da yani şuradan uzun şuradan e, Dişleri önemli. olanlar var ya buradan şey olanlar bu yırt işte buna yani biz diyoruz ki Türkiye Türkçe'de yırtıcı hayvanlar İnsanlar üzerinde, hayvanlar üzerinde saldırıp parça parçalayıcı hayvanlar. Bunlara sibe hayvanlar deniyor. Bu sibe hayvanlar bütün çeşitleri nedir? Necistir. Yani etleri necis olduğu gibi, artıkları, mazlayaları da nedir? Necistir. Bunlardan birincisi köpek. Köpek eti necistir. Salyası da necistir. Ama köpeğin, köpeğin, kılları necis midir değil midir? Alimler arasında ihtilafa düşmüşler. Tamam mı? <gülüyor> Bazı alimler demişler ki, köpeğin her şeyi necistir. Bazı alimler demişler ki, köpeğin dışkısı, çişi, salyası, eti necistir. Ama kılları necis değildir. Yalnız, yalnız, bu şekilde necis değildir diyen alimler eğer diliyle kendi kendi kıllarını şey yapıyorsa temizliyorsa şöyle o diliyle şey et kıllarına vuruyor ya işte o diliyle kendini temizlerken sağdan soldan kendini temizlerken o diliyle ıslattığı yerler tamam mı eğer ıslak bir şekilde elde yerse işte o zaman o kıldan dolayı değil ağzıyla Sanıyor. orayı orayı temizlediği için necis oluyor. Anlaşıldı mı? Qawluhu sallallahu aleyhi ve sellem İzhe şeribel kelbu fi inai ahadikum fel yağsulhu sab'an ve fi rivaya u turab diğer bir rivayette birincisi topraklan olacak. Diğer bir rivayette diyor ki İzhe velagal kelbu fi inai ahadikum fel yurikhu thumma li yağsulhu mirar Tamam mı? Yani diyor ki köpek diyor bir kişinin veyahut da siz, sizden herhangi bir kişinin tabağında tabağında bir yemek veyahut da bir su olursa ve o köpek ev köpeği bile olabilir. Tamam mı? Şey köpeği değil av, av köpeği Asli. değil normal köpek. Normal biliyorsunuz bazı yerlerde normal olarak evlerde keb, köpek besliyorlar av köpekleri hariç. Ona değineceğiz inşallah. Fînâ yehâdikûn felyâhsûlûhûse ben diyor ki bir köpek sizden birinizin kabında olan bir şeyi yerse içerse tamam içerse o içmesinden veyahut da yemesinden dolayı o kabı ne yapacaksınız? O kabı yedi defa yıkayacaksınız. Birincisi toprakla. Çünkü niçin birincisi toprakla? Çünkü köpeğin dilinde aşırı mikroplar var. O din, köpeğin dilinde olan mikroplar normal su ve sabun gidertmiyor. Topraklar var. Bunun tahlilini yapmışlar. Bazı yabancı doktorlar bunun şeyini yapmışlar. Tahlilini yapmışlar. Yani mesela bir kaba köpeğe şeye getiriyorlar. Bir kabı köpeğe getiriyorlar. Onu yağlıyor. Mesela onu suyla yıkıyorlar. Ondan sonra merceklerle bakıyorlar ki daha o şeyin izi duruyor. Evet. Parlamış, temizlenmiş ama dilin izleri daha orada duruyor. Diğer bir kaba yine bu şekilde şey koyuyorlar, yemek koyuyorlar ve su. Ondan sonra yine köpeğe yalattırıyorlar. Onu da toprakla şey yapıyorlar. Bakıyorlar ki merceklerle toprakla temizlenen kesinlikle bir iz kalmıyor. O mikrop izi kalmıyor. Ama diğerinde mikrop izi kalıyor dikkat ediyorsanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Celle Celaluhu tarafından yönlendirildiği için Allah Celle Celaluhu ne yapıyor ona bu şekilde emrediyor yani. Burada da bir tıbbi yönden de bir hikmeti var. Aleyhisselatü Vesselam yani tabip değildi ama Rabbi tarafından insanlara zarar verecek şeylere ne yapıyor haber veriyor. Mesela sinek diyor ki Aleyhisselatü Vesselam sinek birinizin yemeğine veyahut da içeceğine düşerse onu batırınız, batırdıktan sonra atınız ve o şeyi içiniz. Çünkü sinek devamlı sol kanadı üzerinde düşermiş. Sağ kanadı, e, sağ kanadı pan zehir, sol kanadı zehir. Dolayısıyla sol kanadı zehirli kanadı üzerine düştüğü zaman o yiyecek ve yotta içecek şey zehirleniyor. Zehirleniyor. Onun için ne diyor Aristoteles diyor ki sineği tamamen batırın ki o pan zehirli olan diğer kanat sal, kanat o zehrine yapsın yok etsin. Sübhanallah o sağ kanadındaki ze pan zehir sol kanadındaki zehrine yapıyor, yok, yok, yok ediyor. Allah-u Allahu var. Bu da Ali Ali a.s. selam kıbi bilmiyor tabii. Doktor da değildir. Bunun tahlilini de yapmamıştır. Ama Allah Celle Celaluh tarafından yönlendirildiği için Allah Celle Celaluhu Cebrail vasıtasıyla buna ne yapıyor? söylüyor. Onun için diyor ki ey sen batırın ondan sonra atın ona diğer ne yapın o suyu veya taöz suyu veya dağ ayranı için. Ya ölmüş vaziyette yemenin içerisinde bulursak ölmüş. İşte bu bizim burada konumuzda gelecek. Yani kanı olmayan hayvanların temiz ve tahir olduğu. Evet. Ee, mesela arı, sinek e, ondan sonra şu uçan şeylere ne diyorlar ona? Karınca bir de uçan şeyler var. Yo yo de kelebekten kanı yok. Hani yiyiyoruz ya yenen hayvanlar Çekirge. var. Çekirge. Çekirge. O çekirgeler mesela onun da e, akıcı kanları yok. Yani akıcı kanı olmayan her çeşit böcek nedir? Temizdir. Çünkü akıcı kanı yoktur. Evet. Köpek birinizin kapından yemek yerse o yemeği ne yapınız? O yemeği dökünüz. Tamam mı? Döktükten sonra ne yapınız diyor aleyhissalatü vesselam ثُمَّ لِيَغْسُلْهُمْ سَبْعَ مِرَار Ondan sonra yedi defa Onu ne yapınız? Yıkayınız. اُوْ لَهُنَّ بِالْتُرَابِ Birincisi toprakla olmalı. Tamam mı? Yani ilk önce toprakla iyicene o kablı şey yapacak böyle Toprağın temizli. Toprakların hocam bakterileri kendine çekiyor. Mikropları bakterileri kendisinden çekiyor. Çünkü o bakteriler, mikroplar toprakta varmıyor. Kendini oraya atıyor. Yani işte demek ki yani sabun o görevi görmüyor. Ama toprak o görevi görüyor. Hatta o zaman sabun olmadığı için da olup da fazla olmadığı için, bol olmadığı için da herkes bulunduramıyoruz. Hani o zaman biliyorsunuz çok fakirlik vardı. Tuvalete gittikten sonra Ali satt ve selam ashabına ellerini ne, nereye? Ellerini toprağa sürmeyi söylüyor hani sallat selam. Ellerinizi toprağa sürün, yani sabun yerinde. Ondan sonra yıkayın. Yani hani mesela bazı şahsın yanında sabun vardır ama herkesin yanında yoktur. Tamam mı? Yani zenginlerin yanında sabun olur. Yani o zaman Rom, Rum İmparatorluğu vardı, Paris İmparatorluğu vardı. Mekke ehli Maşam'a gidiyorlar, Yemen'e gidiyorlar. O e, yani e, büyük olan devletlerden oradan şeyler getiriyor. Mesela peynir getiriyorlar, sabun getiriyorlar. Ee, elbise, elbise her şey oradan gettin geliyordu. Maaş, şubu falan filan. Ama Mekke'de e, böyle bir böyle bir fabrikasyon sabunlar olmadığı için dışarıdan getiriyorlar. Dışarıdan getirdikleri zaman herkes sabunu edinemiyor yani. Çünkü sabunu edinemiyor. Sayın. وَجَأَ فِي سُبُلُسْسَلَامِ سُبُلُسْسَلَامِ diye bir kitap var. Bu alim ismi As-San'ani Yemen alimlerinden Hadis alimlerinden. Bu ilk önce Zeydiye mezhebine mensuptu. Zeydiye, Zeyd bin Ali bin el-Hüseyin Al bin Ali bin Ebi Talib'in oğlu. İmam Zeyd Rahimahullah Yani bu Zeydiye fırkası Ali ibn Abi Talib'in oğlu Hüseyin Hüseyin oğlu Ali Ali'nin oğlu Zeyd tamam mı Bu Hassanani rahimeullah Zeydiye mezhebine mensuptu şu anda Yemen'de çoğunlukla Yemen'de Yemen'de yani bu Ceziretul Arab'da var Yemen'de var Eritre'de var ondan sonra Etiyopya'da var Kuveyt'te var yani Cezilatul Arab'da bu zeydiye mezhebi ama çoğunluk şeyde çoğunluk Yemen'de İran'da var Efendim Irak'ta var ee, Türkiye'de Allahu alem Muş Bingol tarafında da zeydiye mezhebi var Zeydiye fırkası İsmailiye fırkası İfna Aşariye fırkası şu şiiler var ya tamam mı bu Es-Sana'ni Rahimahullah Zeydiye mezhebine mensub idi ama Allah Celle Celaluhu onu ehl cemaatın sünnet vel cemaat'ın Cemaat e, mezhe, mezhebine ve saflarına katıldı. Tabii araştırıyor, araştırdıktan sonra bakıyor ki hem akide yönden hem amel yönden e, sünnetten çok uzak olduklarını görünce Allah rahmet etsin, İşte bu safa katlarak ondan sonra hadis araştırması yapıyor, hadisle uğraşıyor. Ve böylece zamanında en meşhur hadis alimlerden sayılıyor. İşte bu alim diyor ki diyor ki aslında diyor bir malı veyahut da bir yemeği dökmek diyor o malı, o malı zarar etmektir diyor. Ve aleyhisselatü vesselam boşu boşuna malı zarar etmek yani caiz görmüyor, israf sayıyor. Eğer diyor köpeğin salyası veya da artı haram olmamış olsaydı ve vesselam köpekten artan olan şeyi dökünüz emrini vermezdi diyor. Çünkü ve vesselam döklen yemeklerin israf ve caiz olmadığını söylüyor. Ha o zaman o şey haram olduğu için ve vesselam diyor ki onu dökünüz. Ha o zaman o haram olan, necis olan şeyi dökmek israf sayılmıyor. Yani onu dökmek Günah haram sayılmıyor. Ama evde mesela yemek yapıyor. Kabın bir kenarında yemek kalmış tutuyorlar. Onu ne yapıyor? Bu işte şunun bunun artığıdır diye o da kendi artıklarıdır diye atıyorlar çöpe. İşte bu o yemeği çöpe atmak haramdır. Niçin? Çünkü onu sen buzdolabına koyup tamam mı? Ondan sonra ikinci evde bunu yiyebilirsin. Buna yak katılmış, iprağaz gitmiş, yeni tüp yapmışsın ondan sonra sebze var yemek var yağ var bir sürü şeyler var yani bunun için bu hepsi paradır yani dolayısıyla bu bu şeyi bu şeyi e, çöpe atma veyahutta dökmek nedir caiz değildir ama bu köpeğin arttığından dolayı olan şey necis olduğu için bunu dökmek haram ve israf sayılır Yemin, bazen yemeğin arttığını tavuklara atıyorum tavuklar var Oraya. Tamam, bir şey olmaz yani böyle yani çöpe böyle çöpe nimet çöpe dökülüp de heder olacaksa so, ona bir şey daha sakın diyor. Falu kanal maaq tahiran diyor. İmam al-Sanhani rahiimallah, lma amarabida bi- bi- bi-izagte bi- diyor. Ayer diyor. O yemek yani köpeğin yediği yemek eğer tahir olmuş olsaydı mümkün değil Allah Resulü'be selam onu dökün demezdi diyor. Ha demek ki necis olduğu için dökün emri vermiştir. O zaman bundan anlaşılıyor ki köpeğin artığı nedir? Necistir. İz kad neha an ida'at el-mal. Çünkü Ali Aleyhisselam malın veya tayyimen boşu boşuna boşu boşuna atılması ve hatta dökülmesi ne yapmıştır? Yasaklandırmıştır Ali Aleyhisselam. Vahve vahirin nijaseti fmihi. Bundan Amerikalı Yorki köpeğin az nedir? nijister. Vefi hadisahı Behrır R. A. Allahu <tuhuru> A. A. An سبعة مرات. له النبي A. N. Nabi S. A. S. A. L. Maqal fahur inayi ahdikum idawlağa alkelb idawlağa الن alkelb an yazuluh saba mırlat. Ouluh Birinizin diyor kabına diyor köpek yerse diyor o kabın tahareti ve temizliği diyor en yagsiluhu 7 marat onun yedide fehiqe cam tamam olehun bi'turab ay birincisi yani ilk etapta toprakla on topraktan sonra bu sefer temizlene yapacak temizlenecek كما قال اهل bu şekilde köpeğin burada köpeğin artığı Salyası, çişi, dışkısı ve eti nedir? Haramdır. Haram olduğu gibi necistir. Evet. Ve biz daha önceden hatırlıyorsanız demiştik ki her haram necis değildir. Ama her necis nedir? Haramdır. haramdır demiştik değil mi? Yani her necis haramdır ama her haram necis değildir. Her haram necis değildir o zaman için biz bazı örnekler vermiştik. Yine, e, birkaç örnek verelim örneğin mesela kedi kedinin eti necis'tir ama dikkat ediyorsanız ağzı nedir? Ağzı tahirdir. Yani ağzı haram değildir ama eti necis'tir. Dışkısı necis'tir. Tamam mı? Ama ağzı tahirdir. Veyahutta mesela altın. Altın, altının kendisi nedir? Erkeklere haramdır. Ama maden olarak tahirdir, temizdir. Altun'un madeni temizdir. Yani necis değildir. altının madeni necis değildir. Ama erkekler için kullanmak nedir? Haram. Haramdır. Ama altının alışverişini yapabilirsin. Ama alkollu içkinin alışverişini yapamazsın. Tamam mı? Alkollu içki haram olduğu için haram olan bir şeyin alışverişini yapmak haramdır. Ama her haram olan bir şeyin alışverişini yapmak necis değildir. Ve önümüzde gelecek hamur, ey alkol sahih görüşe göre haramdır ama necis değildir. Yani onu içmek haramdır, şer'en haramdır ama hissen necis değildir. Şer'an necis değildir. Alkol yani de senin lazım. üzerine spirto dökülürse tamam mı o spirto senin elbisen üzerine döküldüğü zaman o elbise necis olmuyor. Cumhurun görüşüne göre necistir. İslam ümmetinin çoğunluğuna göre alkollu içki ve bunun aslı spiritü nedir? Necistir. Tamam mı? Ama sahih görüşe göre necis değildir. Nasıl olur da cumhur necist, necist değildir demiş de sen burada necist, necist, necist dedikleri halde sen necis değildir diyorsun. Bu konuda Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz içki 3 merhale üzerinde haram kılındı. Ve son merhalede içki haram kılınınca Medine halkı birbirlerine haber vererek içki, alkollü içki haram kılındı, haram kılındı, haram kılındı. Ağzında bardak olan kişi hemen döküyor. Haram sesini duyunca hemen döküyor. Ve biliyorsunuz o zaman için Araplar çok alkolü içki kullanıyorlardı. Ebu Bekir, Umar, hepsi, kulla, hepsi içiyor. Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman alkolü içki içmediği sabittir. Hatta Ebu içmediğini söylüyorlar. Ebu Bekir anh içki içmediğini, ondan sonra futlara tapmadığını, e, efendim e, zina yapmadığını, e, futlar önünde secde etmediğini söyleniyor. Aleyhisselatü Vesselam yüzde yüz yapılmamıştır. İşte bu, <gülüyor> burada, burada, Aleyhisselatü Vesselam, alkollu içkiyi, şer'an haram kıldıktan sonra herkes önün evinde kaç tane fıçı varsa hepsi Medine'nin sokaklarına döktüler. Neden satmadılar? İşte dedik ya, haram olan, şer'an haram olan bir şeyin alışverişi yapmak haramdır. Ve Yahudiler, Yahudiler biliyorsunuz, onlar da Medine'de yaşıyordu. Müslümanlara dediler ki, ne oluyor size? Bu sizin hani hem siz israfa karşısınız, hem de bu alkollü içkiyi sokaklara döküyorsunuz. Bu israftır, haramdır, niçin döküyorsunuz? Bunu bize satınız. Madem ki şer'an sizin diliniz bunu size haram kılıyor, bari onu dökmeyiniz, onu bize satınız. Biz siz, bunun karşılığında size para vereceğiz. Siz de onun parasından faydalanınız. Allah Resulü Vesselam dedi ki, şer'an haram olan bir şeyin alışverişi haramdır. Yani alamazsın satamazsınız. satamazsın. Alkollu içki haram mıdır şar'an o zaman sen onu alamazsın ve satamazsın yani o içki alkolü içkiden dolayı ticaret yapamazsın. Yaptığın takdirde o senin yapmış olduğun alışveriş hepsi nedir haramdır ama necis değildir. Onun için Müslümanlar Medine sokakları hepsi alkolla dolunca yani alkollu içkiyle dolunca Müslümanlar biliyorsunuz o zaman çamur oldu. Bütün yollar şimdiki gibi böyle asfaltı masfaltı değil. Toz toprak her taraf çamur oluyor. Ve o alkolü içkinin çamuruna ayaklarıyla basarak mescide giriyorlar ve onunla namaz kılıyorlardı. Kadınlar özellikle hicapları çok uzun olduğu için onunla ne yapıyor? Ona yani onunla şey yapıyor yani o, ne, o e, yerde sürülerek yani bulaşıyor. Ama Buna rağmen bunun namaz kılıyorlardı. Ve İmam Elbani rahimehullah bunun büyük en büyük bu konuda sünnette en büyük delili bu hadisedir. Yani Ali ve vesselam o alkolü içkiden dolayı çamurlu yere basan Müslümanların camiye gidip namaz kıldıkları zaman demedi Ali ve vesselam işte sizin elbiseleriniz, sizin ayaklarınız, sizin ayakkabılarınız necis'tir. Gidin ayakkabılarınızı değiştirin, elbiselerinizi değiştirin, ayaklarınızı yıkayın. Dememişler Aleyhisselatü Vesselam. Ardama orada gelirken ayakları hepsi işte bu alkollü şeyden ne oluyor? Pisleniyor, kirleniyor ve camide gittikleri zaman biliyorsunuz o zaman genelde de hep ayakkabılarıyla namaz kılıyorlardı. Çünkü o zaman Aleyhisselatü mescidinde böyle halılar falan serili değildi. Yani tost, toprak falan yani. Toprak üzerinde namaz. Onun için yağmur yağdığı zaman yüzleri secde ederken yüzleri hepsi çamur oluyordu. Tamam mı? <gülüyor> İşte bu hadiseye göre alkollu içki şer'an haramdır ama nedir? Necis değildir. Kişinin annesi mesela. Kişinin annesi helaldir. Ama şer'an nedir ona? Haramdır. Onun nikahını yapamaz. Müşrikler manevi yönden necistirler. İnnemel müşrikûne eş necesun. Yani müşrikler necistir. Ama buradaki necasetleri manevi yöndendir. Hissi yönden değil. Yani sen bir kafir adamla musafaha yapabilirsin. Bir kafirle beraber oturup yemek yiyen, yemek yiyebilirsin, tamam mı? Çünkü hissen müşrikler, Yahudiler ve Hristiyanlar ve vesselam döneminde müşrikler mescide giriyorlar, mescide harama giriyorlar, Mescid-i giriyorlar. Ondan sonra Yahudiler, Hristiyanlar, elçiler geliyor. Aleyhisselatü Vesselam oralarla beraber oturuyor. Oturduğu yerleri hiçbir zaman ashaba orayı temizleyin oturdukları yerde veyahut da musafa yaptıktan sonra gidin ellerinizi yıkayın diye bir bir şey söz konusu olmuş değildir. Dolayısıyla her necis haramdır ama her haram necis değildir. İşte köpek bunlardan birisi. Köpek ve hinzi bunlardan birisidir. Yani köpek haram olduğu gibi aynı zamanda nedir? Necistir. necistir. Ama kedi kedi eti necistir ama ağzı nedir? Tahirdir, temizdir, haram değildir. Onun için bu burada şey yapmak lazım yani. Ayrım yapmak lazım. Ve hayvanlar içerisinde neyin helal, neyin necis, neyin haram olduğunu ne yapmak lazım? Ayet etmek lazım. Ki boşu boşuna mesela Geldi kedi burada bir sürü yemek koyduk et koyduk şu koyduk gelip yiyeceğiz o an için kedi girdi kocaman bir sofra ve oradan yedi biz kalkıp bunun eğer helal olduğunu bilmesek tutup o etleri pirinçleri hepsini çöpe atacağız değil mi bu da hepsi ne yapmış olur israfa israf olmuş olur ve birçok şeyde zarar etmiş olacağız ama temiz sahil olduğunu bilirsek ne yapacağız hiç şey yapmadan dökmeden aynen onu yiyeceğiz yani bir sakıncası yoktur İsteneciz nasıl hocam? Efendim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ders bitince. Tabii. Ezan okundu Okundu mu? İsten e ezan oku sonra Hı. devam ederiz işte. Bitkiler bazı bitkiler bazı bitkiler mesela haram olmasına rağmen ama necis değildir. Mesela sigara bitkisi mesela. Veyahut da esrar, e, esrar bitkisi, afyon, afyon e, bu tür uyuşturucu şeyler, bunlar mesela haramdır, vücuda zararlı olduğu için şer'en haramdır ama hissen nedir, hissen temizdir, temizdir tahirdir, necis değildir. Yani bizatihi, tamam mı? bizatihi kendisi tahirdir, bu normal bir bitki onun için. Mesela sigara içen bir kişi cebinde bir sigara paketi olduğu zaman, namaz kıldığı zaman o nedir? Namazın namazı bozulmuyor. Çünkü o necis, değil. necis değildir, haramdır. Sadece israf ve vücuda zararlı olduğu için, yani biliyorsunuz Türkiye'de diyorlar ki sigara mekruhtür, haram değildir. Ve biz daha önce mekruh, mekruhun çeşitlerini anlatmıştık, demiştik ki mekruh iki çeşittir tenzihen mekruh var, bir de tahrimen mekruh var. Tenzihen ey, helal olduğu halde mekruh olan bir şey, haram olduğu halde haram olan bir şey. Ve sigara, doğrusu tenzihen mekruh değil, tahrimen mekruhtür. Tamam mı? Yani haramdır aslında sigara. Sigaranın, sigarayı sigarayı içmek haramdır. Niçin? Çünkü bil ittifak, bil ittifak, doktorlar ne yapmışlar? Müslümanlarıyla, kafirleriyle, Yahudileriyle, Hristiyanlarıyla sigaranın vücuda zararlı olduğunu sigaranın paketi üzerine yazmışlar. Sigara sağlığa zararlıdır diye. Ha, o zaman bu şey, bu şey sağlığa zararlıdır kararı alınmışsa o zaman o şeyden dolayı o e, sigaranın vücuda zarar verdiği için onu içmek nedir haramdır. Bu bir İkincisi o zararlı olan şeye parayı vermek, ona para vermek, o da israf oluyor. İsraf nedir? İsraf İslam'da da nedir? Haramdır. Çünkü bu sigaranın hiç faydası yoktur. Hiç kimse, her sigara içen kişi diyor ki ben sigaranın zararlı olduğunu biliyorum. Faydası olmadığını da biliyorum. Tamam mı? Dolayısıyla, mal, dolayısıyla burada madem ki ittifak var, hem zararlıdır hem de faydası yoktur. O zaman faydası olmayan bir yere giden para nedir? israftır. İsraf nedir? Haramdır. İşte bu iki şeyden dolayı sigara nedir? Veyahut da uyuşturucu olan şeyler nedir? Haramdırlar. Ama alkollu içkide hem faydası var hem de zararı var. Alkollu içkide biliyorsun alkolda bazı faydaları var. Özellikle mesela böbrek hastalığına yakalanmış kişiler çünkü devamlı affedersiniz çişi getirtiyor. Içki içenler çok bol bol çiş yaparlar. Ve bol bol çiş yapınca ne yapıyor? Böbrekleri yıkıyor. Mesela içkinin bazı birçok faydalı yönleri var. Ama birçok zararlı yönleri de vardır. Ve bu olduğu için Allah Celle Celaluhu ne yapmıştır? İçkiyi son üçüncü şeyde haram kılmıştır. Burada <gülüyor> ikincisine geçiyoruz. İkincisi <gülüyor> el-himarul ehli. Ey evde yaşayan eşekler. Evde yaşayan eşek. يستر <تصفيق> شيء olsun ister ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائ فقال أكلة الحمر ثم جاءه جائ فقال أكلة الحمر ثم جاءه جائ فقال أفنية الحمر فأمر فأمر مناديا Fanadafin Nasi, İnnallah ve Rasuluh yanhayan Kum, an Lhpmil Humuril Ahliy, fainnha rijisun, faukfia tul Qudur, wainnha latfuru bil Lhpm. Mutfaqun alay. Ay imam Buhari ile imam Müslüman bu hadisin doğru olduğuna, dair sahi olduğuna ne yapmışlar da ittifak etmişlerdi. Diyor ki burada Ali Satt ve Selam bir kişi geliyor, Ali Satt ve diyor ki, Ey Allah Rasuluh. Okila'tul humr, humr çoğuldur. Humr'un tekili nedir? Himardır. El yani eşekler. Eşek tekil, eşekler çoğul. Tamam mı? Dolayısıyla Humurun tekili nedir? Himardır. Diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor. Bütün eşekler kesile kesile diyor yenildi diyor. Hani savaşa ağazmaya, azmaya gitmişler ya savaşa gitmişler. Tabi burada aç kaldıkları zaman ne yapıyorlar? Eşek, üzerinde bindikleri eşekleri ondan savaş sahasında onlardan faydalanırken her aç oldukları zaman koyun yok, deve yok, şey yok ne yapıyorlar? Eşeği kesiyorlar. Yani üzerinde bindikleri veya faydalandıkları eşeği ne yapıyorlar? Kesiyorlar ve yiyorlar. Ondan sonra Aleyhisselatü Selam burada suskun kaldı, bir şey söylemedi. Sonra başka bir kişi daha geldi. O da dedi ki o da aynı birincisi gibi dedi ki Ey Allah'ın Resulü eşşekler kesile kesile yenildi. Yani bitecek bu şekilde. Yani böyle giderse diyor bütün eşşekler bitecek ondan sonra biz savaşta çok zayıf duruma düşeceğiz. Güne ve Vesselam suskun kaldı orada bir şey söylemiyor. Üçüncü kişi geldi dedi ki Ey Allah'ın Resulü eşşekler bitti. Kesile kesile eşşekler bitti. Tamam mı? فَاَمَرَ مُنَادِيَنْ Aleyhisselatü Vesselam işte o an için hemen bir kişiyi dedi ki bir çağırıcıyı git ve şunu söyle Fin فِنْنَاسِ İnsanlar arasında çağrı yap de ki اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُورِ الْاَهْلِيَّةِ Allah ve Resulü evde yaşayan ehli eşekleri kesmekte ve yemekte ne yapmıştır yasaklamıştır فَاِنَّهَا رِجِسُون Zira o nedir? Necistir. O zaman fe ukfiyetul kudur, kudur tencereler. Çünkü etleri kesmişler, hayvanları kesmişler. Ondan sonra tencere içine koyup orada ne yapıyorlar? Pişiriyorlar. Aleyhis, yani şu sıdık ve ihlasa bakınız. Aleyhisselatü ve selam bu çağrıcı münadiyi gönderince Allah ve Resulü artık evde yaşayan eşeklerin kesilmesi ve yenmesi yasak kılmıştır. Zira o haramdır. Tamam mı? Yani necistir. O an için yani tencereler içerisinde kaynayan etleri hepsini yere döktüler. Eğer bu temiz olmuş olsaydı ve Vesselam bunu döker miydi? Çünkü ve Vesselam israfa karşıdır. İslam'da israf haramdır. Onun için bu temiz olmuş olsaydı, tahir olmuş olsaydı Aleyhisselatü Vesselam'ın bu pişen etleri o kadar pişmiş, yani odun toplamışlar, yak koymuşlar, şu koymuşlar, bu koymuşlar. Yani bu yorgunluktan sonra bu etleri dökmek mümkün mü? Mümkün değildir. İşte bunun en büyük deliğini ve Vesselam'ın bunun dökülmesi, dökülmesine emir vermesi bunun necasetine nedir? Delalettir. İşte bu hadiseden sonra evde yaşayan eşeklerin eti necis kulundu. Haram kulundu. Ve ta kıyamete kadar kadar eşekler artık yenmeyecektir. Ama eşekler it eşeklerin teri necis midir değil midir? Burada eşekler evet. üzerinde binerken biliyorsunuz o zaman birçok şahsın eşeklere şey yapamıyordu. Ne diyorlar ona eşekler? eşekler? samar mı? mı diyorlar? He. Yani mesela parası olmuyor. Evet. Ne yapıyor? Çıplak bir şekilde şeyin üzerine biniyor. Ve çıplak bir şekilde şeyin üzerine bindiği zaman terliyor eşek değil mi? O ter onların elbiselerine değiniyor. İşte o eşekten çıkan ter ve Müslümanın elbisesine sünen o ter nedir? Tahirdir, temizdir, haram değildir ama necis olarak kılınan şey nedir? Onun etidir. Onun etidir. Yalnız salyası konusunda ihtilafa düşmüşler. Bazı alimler demişler ki salyası necistir. Bazı alimler demişler ki salyası haramdır. Salyacı, salyası salyası necistir diyen alimler madem ki eti haramdır o zaman salyası da haramdır demişler. Diğer alimler Kedi üzerine kıyas yapmışlar. Demişler ki, kedi asıl etibariyle eti necistir ama ağzı nedir? Müslümanlar arasında yani ev halkı arasında bulunup devamlı dolaştığı için Allah Resulü Sellem bunu ne yapmıştır? Hafifletmiştir. O zaman ev eşeği de o şekilde. Yani ev eşeği devamlı ev halkıyla nedir? Kaynaşıyor. O zaman işte buna kıyas yaptılar. Dediler ki, kediye kıyasan o zaman eşeğin salyası da Necis değildir demişler bazı alimler ama doğrusu nedir doğrusu necistir diyen alimlerin sözü daha doğru ve daha geçerlidir. وَفِي رِوَائَةٍ فَاَمَرَا رَسُولُ اللّٰهَ سَلَّمْ اَبَطَلْحَا فَنَادَ اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرْ فَاِنَّهَا رِجُسُونَ اَوْ نَجَسُونَ Bu da İmam Müslim'in rivayet ettiği aynen bunun gibi ama daha başka bir değişik bir rivayette. Orada İmam Müslim ile İmam Bukhari'nin üzerine ittifak ettikleri bir rivayet. Burada İmam Bukhari'nin rivayet etmeyin. Sadece İmam Müslim'in rivayet ettiği rivayet. Aynı ona benzer bir şekilde. وَقَالَتْ تِرْمِذِيُ رَحِيمَ اللّٰهِ فِي سُنَنِهِ Tamam mı? Yani eşeğin salyası veyahutta artığı. Nedir? Necistir. Yani sahih görüşe göre eşeğin eti necis olduğu gibi dışkısı necis olduğu gibi çişi necis olduğu gibi artığı ve da nedir necistir. necistir bir de eşek eşekler aynı zamanda insanın dışkısını da yerler ve biliyorsunuz biz bu insanın dışkısını yiyen hayvanlar önümüze geçmişti cellale demiştik cellale nedir cellale İnsan dışkısını yiyen deve veya da inek veya da öküz demektir. Devamlı insan dışkısını yiye, alışkınlığı olan hayvanlar o an için o hayvanları kesip etini yemek haramdır. Tavuklar mesela? Tavuklarda ihtilafa düşmüşler de ineceğiz inşallah. Mesela inek, öküz ve deve. Bunların etleri yeniyor değil mi? Artık eşek bu işten çıktı her ne kadar evde yaşıyor artık delille yasaklandıktan sonra necis kılındıktan sonra ister artık insan dışkısını yesin ister yemesin necistir ama deve öküz inek veyahut da keçi veyahut da koyun geççi keçiler ve koyunlar insan dışkısını yemezler çok nadir olur yani olmayacak kadar insan dışkısını yemiyorlarmış koyunlar ve keçiler ancak Deve, ondan sonra inek ve öküz, bazıları yermiş. İşte bu üç hayvan insan dışkısı üzerine beslenirken o an için kesmek haramdır. Ne zaman bu cellale denen, yani insan dışkısını yiyen hayvanların eti tahir olur, en azından bir hafta insan dışkısı yemekten arı koyacak, o insan dışkısından etini temizledikten sonra, daha başka bir yemle veyahut da bir yemekle beslen, beslenecek. Ondan sonra bir hafta sonra onu kesip yemekte bir beis yoktur. Ancak o insan dışkısıyla besleniyorsa o an için kesmek, onun etini yemek haramdır, necistir, caiz ve temiz değildir. Üçüncüsü Su'r-ı Hınzir Dombuzun artığı, dışkısı ve eti aynen köpek gibi nedir? Haramdır ve necistir. Yani hem necistir hem haramdır. Köpeğin ve domuzun her şeyleri necis olduğu gibi aynı zamanda yine hisse necis olduğu gibi aynı zamanda şer'inde nedir? Haramdırlar. Ve domuz etinin necis olduğuna dair An'am suresinin 145. ayetinde Allah Celle Celaluhu buyuruyor. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِ مِنْ يَطْعَمُهُ اِلَّا اَنْ يَكُونَ مَيْتَةً اَوْ دَمَنْ مَسْفُوحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَا اِنَّهُ رِجُسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ En'am suresinin 145. ayet. Yani Necis ve haram olan şeyler tamam mı? Bazı şeylerin dışında nedir? Yani necis ve haram olan şeyler An yekûne meyteten yani ölü bir hayvan bu ölü hayvan ölmeden önce tahir olmasına rağmen yani mesela keçi, koyun inek, öküz efendim at çünkü at asıl etibariyle biliyorsun temizdir ondan sonra ee, deve bunlar öldükten sonra ey gayri şer'i yönden kendiliğinden ölürse tamam mı? veyahutta öldürülürse ve öldürürken de mesela ölmeden önce yetişirse keserse o zaman o zaman tahyirdir ama yetişmeyip onu kesmezse ve onun yanına yetişirken bakıyor ki bu hayvan ölmüş işte o zaman o hayvan nedir ölü olduğu için leş sayılır o leş o hayvanın leşi nedir temiz değildir haramdır necistir o demen mesfuhan diye hayvanları keserken o hayvandan akan olan kan. Tamam mı? Yani o kan o kan içmek yemek haramdır ama kan necis değildir. Tamam mı? Kanın necis olup yani kadının kadın nifas nifastan dolayı akan kan necistir. Tamam mı? Hem necistir hem haramdır. Kadından dolayı akan hayız kanı hem necistir hem haramdır. Ama insandan akan kan temizdir. Necis değildir. Tamam mı? Aman. İnsanın kendisi kanı. Ama nedir? Haramdır. Yani kan insanın kanı içemezsin. Ama üzerinde akarken nedir? Necis değildir. Burada insan kanının necis olup olmadığı konusunda haram olup olmaması konusunda alimler ne yapmışlardır? İhtilafa düşmüşler. Ve özellikle Şafiiler, Hanbeyler ve Henefiler arasında birçok sürtüşme olmuş bu konuda. Biliyorsunuz Hanefilerde, Hanefi mezhebine göre şöyle biraz kan çıktığı zaman abdest bozuluyor değil mi? El yazacak kadar aktı Abdest bozulduğu gibi aynı zaman necis görüyorlar. Yani kan üzerine aktığı zaman onun alamaz kılmak acayip değildir bu Hanefe'nin mezhebine göre. Ama Cumhur'un görüşüne göre ve özellikle Hanbeyler ve Şafiiler'e göre nedir? Kan, abdestü bozmaz. Abdestü bozmadığı gibi üzerine aktığı zaman tahirdir, necis değildir. Ama haramdır, onu içemesin ve yiyemezsin. Yalnız hayvanlardan akan kan mı? tahirdir ama necis değildir. Ve Ebu Mesud Kurban Bayramı'nda develeri keserken, üzerinde develerin pislikleri ondan sonra kanın üstüne sıçramasına rağmen o elbiseli, elbiseleriyle ne yaptı? Namaz kılmıştır. Yani onları değiştirmedi ve yıkamadan namaz kılmıştır. İşte bu yıkamayınca ve temizlemeyince onun necis olmadığı nedir? Delalettir. Ama Cumhur'un görüşüne nedir? Cumhur'un görüşüne göre e, hayvanlardan akan yani kestikten sonra, kesimden sonra akan kan Cumhur'a göre nedir? Necistir. Ama sahih görüşe göre nedir? Necis deyin. Temizdir ama haramdır. Veyahutta domuzun eti. Domuzun eti bir ittifak. Müslümanlar arasında ihtilaf yoktur et konusunda. Et konusunda, çiş konusunda, dışkı konusunda, salya konusunda ittifak var. Ancak derisi konusunda ondan sonra kıllar konusunda ihtilafa düşmüşler. Hanefiler Domuzun ve köpeğin kıllarını haram kılmıyorlar. Şafii'ler, Hanbeliler'in bir kısmı yanında nedir? Onun kulu nedir? Haram değil. Şafii'ler ve Hanbeli'nin yanında haramdır. Ve dolayısıyla alimlerin çoğunluğuna göre, yani cumhura göre domuzun derisi ister diriyken kesildikten sonra ister öldükten sonra Dibak yapılsa bile onun derisi necis'tir. Cumhur'un görüşüne göre. Ama İmam Elbani Rahimahullah diyor ki sahih görüşe göre ister domuz derisi olsun ister köpek derisi olsun kaplama yapıldıktan sonra ey, dibak yapıldıktan sonra temizdir, tahirdir. Ama dibak yapılmadan önce nedir? Necistir. Dibak'dan önce köpeğin ve domuzun her şeyi necistir. Ama dibak yapıldıktan sonra necasetten ne yapar? Çıkar. Yani ayakkabı yapılabilir, çanta yapılabilir. Bu tür şeyler yapılabilir. Ondan sonra diyor ki وَلَحْمُ خِنْز۪يرِ اَيْ دَمُّزُنْ اَتِهِ فَاِنَّهُ Doğrusu ve şüphesiz o nedir? Necistir. Ve haramdır. Evet. Asla Bu konuyu bitirelim. Bu sondur şey. Ve Her eti necis olduğu sabit olan, delillerle sabit olan şey onun artığıyla salyası da nedir? Necistir. Anlaşılıyor değil mi? Yani her eti necis olduğu belli olduktan sonra onun salyası ve artığı da ne sûr ü sibe, El-sibâ, yırtıcı hayvanların salyaları, artıkları ve etleri. tamam. Evet, dördüncüsü. Hani dört demiştik ya. Ve bu el-sibâ, kullu hayvanin lehu neb, ev şu üstten ve alttan böyle uzun iki tane diş köpek var değil dişi mi? Diyor. Köpek, diş, köpek diş, dişi, ha? Azı dişi diyor. Azı dişi diyorlar. Ağzı değil, köpek, köpek dişi mi diyorlar? Evet. Yırtıcı diş. Yırtıcı işte. Bu denen hayvanlar her yırtıcı hayvan yani hücum edici, savrucu ve yırtıcı hayvanlara denilir. Tamam mı? İşte köpektür, kurttur efendim bu tür hayvanlar. El mahlap bazı kuşların mahlap yırtıcı tırnakları var. Pençe. Pençeler var. Mesela sakar. Pençesiyle saldırıyor böyle bazı hayvanlara. Hatta bazı insanlara da bazı hayvanlar, bazı yırtıcı kuşlar var. insanlara bile saldırıyorlar. Ama uyanık olduğunu görse korkuyor, üstüne gitmiyor. Ama uykudayken mesela geliyorlar, Hala uykusu çok ağırsa ölü olduğunu sanıyorlar. Hemen onu parçalıyorlar. Ama... E, Ölü değil de diri olduğunu anıyorlarsa yaklaşmıyorlar. Tamam mı? İşte mehlep demek ey pençesi olan yırtıcı kuşlar enneb bu köpek dişi olan yırtıcı hayvanlara ne denir? İşte bu yırtıcı hayvanların salyası artılı necis olduğu gibi aynı zamanda etleri, dışkıları ve çişleri de nedir? Necistir. <gülüyor> ve min edillati zalika ma yarwih Abdullah bin Umar radıyallahu anhuma qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil mâi Bu sibe hayvanların artıkları sayıları şeyler necîs olduğuna dair Abdullah bin Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu ta'nın tarafından rivayet edildiği hadise göre diyor ki Su ile ila Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu yırtıcı hayvanlar hakkında soru soruldu. Dedi ki Aleyhisselatü Vesselam İdekanel mâ'u kulleteyn lem yehmilil khabet ve fi rivayet lem yuneccissu şey. biz daha önceden kulleteyni biz gördük değil mi? Yani hayvanlar dağda, sahrada yani geçtikleri zaman orada yani hayvanlar dağda, orada bir su varsa ve o sudan içtikleri zaman o su kulleteğinin üstünde ise, tamam mı? O zaman o su temiz temizdir ve temizleyicidir, aynı cis olmuyor. Ama eğer kulleteğinden aşağı ise ve o hayvanlar ondan içtikleri zaman, tamam mı? 3 deneme yap, anlatmıştık geçenlerde, bu, geç, bundan önceki derslerimizde demiştik ki bir su. Kulleteynin üstünde veyahut da kulleteynin Kulleteynin aşağısında olur Haram ve da temiz olabilmesi için Üç tane şart var Bir Rengi, rengi Kokusu, kokusu Tadı Bu üç şeyden birisi olursa O su nedir? Necistir Yani Bir Bir göl var Ve o göl üstünde üstündeyse ve kulletayn alimler demişler ki bu zamana göre yani bir gresya fıçısı var ya gresya hafçısı varire varir yani kaç litre alıyor litre yani 200 litre, litre çapında olan bir kabın içinde olan su tamam mı bu kulletayındır veya da ondan daha fazla diyelim ki 500 litre 600 litrenin üstünde olursa Bu kulletinin üstünde veyahut da aşağısında olan suyun temiz olup olmaması kaidesi neydi bakacağız rengine bakacağız vallahi rengi tertemiz barrak. Tamam bu bir gitti İkincisine bakacağız Kokusu Baktık ki kokusu da yoktur Rengi ve kokusu yoktur, çok güzel. Rengi de çok güzel, kokusu da yoktur. Yani kokusu da güzel. O zaman neye bakacağız? Üçüncüsüne. Tadına üçüncüsüne bakacağız. Eğer tadı da güzelse, o zaman o sudan ister bu hayvanlar içmişse bile o su nedir? temizdir, Temiz, temizdir ve temizleyicidir. Çünkü diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam, İde kana almau kullatin, lâm yapmen el Yani su kullatin. Olursa diyor, o zaman o su necis olmaz. Da bir da rivayet, diğer rivayetler diyor, لَمْ يُنَجِّسْهُ şey, Hiçbir şey onu necis etmez, ey haram kılmasın, Tamam mı? Yalnız bazı alimler demişler ki, ve özellikle Hanefi fukahası demişler ki, kulletenin aşağısında olsa, bu üç tane şeyden birisi olmasa bile demişler ki necistir. Yani, diyelim ki biz 220 dedik, dedik ki, Kulleteyn 220 dedi, öyle mi? Hı. 200 de mesela diyelim ki 150 litredir, 150 litrelik olan bir sudan siba bu yırtıcı hayvanlardan birisi o sudan içerse er ne kadar rengi, tadı, kokusu yoksa bile hanefi fukahası yanında o su temiz değil ne Sahih görüşe göre tamam mı? Sahih görüşe göre. Eğer 220 litre değil de 150 litre olup ve bu tür hayvanlar o sudan içseler, onun rengi, kokusu ve tadı yoksa o su nedir? Temiz ve temizleyicidir. Çünkü kaide neydi? İzhe kânel mâû kulleteyn el yehmirel O Diğer rivayete göre, lem yüneccishû şey. Su kulleteyn olursa, hiçbir şey onu tencis etmez. Halel Albani rahimehullah fi tamam al-minna tamam al-minna Seyyid Sabik yazmış olduğu bir kitap var ismi fıkhus Sünne. Seyyid Sabık, Mısırlı olup Hasan el en samimi arkadaşlarından birisi. Fıkıh dalında hadislere dayanarak, delillere dayan, Kur'an ve sünnete dayanarak fıkıhta bir kitap yazdı. Arapçası 3 cilt, Türkçesi de tahmin ediyorum 3 veya 4 ciltte. Pınar yayınlarında tercüme edilmiş. Güzel bir kitap ama onun bazı sivri görüşleri var. Zayıf hadisler de var. Bir de bazı yerlerde de kıyas ve iştihadı yaparken de yani Kur'an ve sünnet ölçüsüne göre değil de kendi iştihadına göre ve İbni, İmam Elbani kitabı kitabında hata yapmış olduğu şeyleri eleştirisini bir kitabın ismini temamül minne diye bir kitap var o kitapta ona cevap veriyor İmam Elbani rahimahullah biliyorsunuz Seyyid Sabık'ın çağdaşıdır ve Medine'de görüştüler Seyyid Sabık rahimahullah Mısır'dan hac yapmaya gelirken Medine'de ve Mekke'de görüştüler ve İmam Elbani diyor ki dedim ki ona bak sen şu şu şu hadislerin sahih olduğunu veyahut da şu şu hadislerin zayıf olduğunu söylüyorsun sahih dediğin hadisler zayıftır bazı hadisler zayıftır. Bazı zayıf dediğin hadisler de sahihtir. Tamam mı? Bir de işte şu şu iştihatların, şu şu iştihatlar. Delil varlığında iştihat caiz değildir. Burada delil var sen iştihat yapıyorsun. Veyahut da burada delil var sen kıyas yapıyorsun. Ve biliyorsunuz daha önceden dedik ki, ki delilin varlığında ey sünnetin varlığında iştihat ve kıyas yapmak batıldır. Ayetin varlığında Hadisin varlığında, sünnetin varlığında kimse düşünce ve görüş belirtemez. Hadisin yokluğunda, sünnetin yokluğunda, ayetin yokluğunda o zaman görüş ve iştihad belirtilir. Diyebilir ki yani kanaatınca bu Kur'an ve sünnet ölçüsüne en yakın bir şeydir ve benim iştihadım budur diyebilir. Eğer o kişi müştehitse ama müştehit değilse tabii ki yapamaz. İştihad derecesine yetişmiş bir kişi bunu yapabilir. İşte burada İmam Elbanim şu tamamın minne de diyor ki: "Kale Ibn Turkmani fi al-Jawhar al-Naqi, vâhir İşte burada diyor: "Zahirde yırtıcı hayvanların salya ve artıkları necis olduğuna nedir Delalettir. ve bu şekilde. <gülüyor> Ee, bu şekilde bu konuyu ne yapmış oluruz? <gülüyor> Bitirmiş oluruz. Yani toparlamak isteyecek olursak yırtıcı hayvanların yırtıcı hayvanların etleri necis olduğu gibi artıkları ve müsaliyaları, dışkıları, çişleri de necistir. Ancak bir sudan içtikleri zaman o su kulleteyin kulleteyn veyahut da kulleteyin üstünde olursa o zaman ondan içmeleri o su necis olmaz. Ancak Hanefi fukahasına göre kulleteinden aşağı olursa rengi değişsin, tadı değişsin, değişmesin, Onlar da kulleteğinin aşağısında olunca o su nedir? Necistir. Ama sahih görüşe göre, doğru görüşe göre tat, renk ve koku değişmediği müddetçe o su nedir? Tahir, temizdir ve temizleyicidir. Hedevallahu alem ve sallallahu aleyhi ve selleme ve Muhammed. على آلي av köpeğinin salyası. Geçer mi? Av köpeği. dedi ki, av köpeği biliyorsunuz. Av köpeği, alıştırılmış av köpeği derken ey alıştırılmış köpek. Çünkü bazı av köpekleri var canavarlaşıyor. Ey yırtıcı hayvanlar gibi saldırıyor ve avcı hayvanı avlarken düşürüyor mesela. Vuruyor, düşürüyor. ister oklan, ister mermiyle. Ve av köpeğini ona ne yapıyor? Ona gönderiyor. Ona gönderdiği zaman, o zaman o av köpeği, o hayvanı yırtıp yerse, o zaman o alıştırılmış köpek cinsinden olmadığı için o hayvan ne olmuş oluyor? Necis olmuş oluyor. Ama eğer alıştırılmış hayvan ise, alıştırılmış köpek ise, o zaman Av esnasında tuttuğu hayvanlar necis olmuyor. Çünkü ağzıyla tutacak ve avcılar bu köpekleri, bu av köpeklerini çok güzel bir şekilde yetiştiriyorlar. Aynen polisler şu kurt köpeği yetiştirdikleri gibi. Yani mesela adam esrar kokusuna yetiştiriyor. Arka eğer bir yerde esrar gömülmüşse kokusunu hemen buluyor. Arabalarda şurada burada o şekilde yetiştiriliyor. Yeni küçükken o şey üzerine yetiştiriyorlar. Av köpeği de bu şekilde. Mesela avcı o köpeği hayvanları yakaladığı zaman yemeyeceği üzerine yetiştiriliyor. Avcı vuruyor hayvanı. Artık hayvanın cinsine olursa olsun ister tavşan olsun, ister keklik olsun, ister artık geyik olsun neyse. Orada mesela vurduğu zaman ne yapıyor? Yani kendisi yetişemez ya. Şahıs Köpek çok hızlı gider. Vurduktan sonra köpeği diyor ki, hadi al, git onu al gel. Köpek gidiyor ve onu hiç öldürmeden böyle güzel bir şekilde alıyor, getiriyor onu. Tamam mı? İşte onu getirince işte o ağzından, ağzıyla tuttuğundan dolayı o necis olmuyor. Köpek avlamak müdahil mi hayvanlara avlamak? Yok. Ancak haç esnasında Hac esnasında haram hududu içerisinde avlamak caiz değildir. Haramdır. Hissen necis nasıl? Hissen yani bizzat şey şeyin kendisi. Yani mesela diyelim ki Tutup şu yapalım. bu hissi bir şeydir. Bunun hissi yönü bizzat yinedir. Evet. Bu nesne nesne necis değildir. Tahirdir. Evet. Manevi yönden ey şirk yönden necistir müşrikler. İnnemel müşrikûne necesun ey manevi yönden Şirkten dolayı necistirler ama, ama hissen elleri, elbiseleri necis bir şey üzerine olmadığı müddetçe kendileri hissen nedir? Tahirdirler, yani temizdirler. Namazımız geçiyor hocam, bizi dö dövecekler eve koymazlar sonra. Biliyorsunuz yatsı namazı şahslar arasında ittifak olursa en faziletli zamanı, en faziletli zamanı saat 9.30-10 arasıdır. Bir eve koymazlar o var işin içinde. Bir i̇ki soru kaldı Abdullah abi. Cumhurla sahih görüş arasında ne fark var? Cumhur böyle de sahih görüş. İşte böyle. delilde. Mesela Cumhur kim? Cumhur yani o zamanın alimlerin çoğundu. Sahih Çok görüş. Seyirci yani. Sahih görüş yani delile dayanarak. Tamam mı? Hadis var veya hut ayet var veya hut e, ashabtan ashabtan bir kavil var. Ashab-ı bir kavil var. Dolayısıyla Cumhur mesela diyelim ki içkinin işte Alkollu içkinin Cumhur'un görüşüne göre necistir. Haram olduğu gibi necistir Cumhur'un yanında. Ama sahih kavle göre İmam Elbani'nin getirdiği bu hadis ve bu hadisin de İmam Tirmizi'nin ve İmam En-Nesai ve Ebu Daud'den e, yer almış İmam Şimdi, Elbani bu, hadis, gerek, bu hadisin sahih olduğunu söylüyor. Madem ki bu hadis sahihtir o zaman ashab alkollu içkinin sokaklara döküldüğü bir anda o çamurlu yerlerde alkol alkoldan çamurlu olan toprakla toprakla toprakla ayaklar ayakları ile mesela yürüyorlar oradan mescide geliyorlar ve ayakkabılarını çıkarmadan yıkamadan üstlerini yıkamadan namaz kılıyorlardı. İmam elbani diyor eğer bu diyor içki alkollü içki necis olmuş olsaydı hissen diyor. Ali Satt ve mümkün mü bu şeye karşı suskun kalsın? Mümkün değil. Ha, diyor ki işte bu alkollü içkinin necis olmadığına dair en büyük delalettir bu diyor. En büyük delildir bu diyor hadis. Hadise onun için mesela çoğunluk bu necis olduğunu söyleyen çoğunluk bu hadisi ya kendileri zayıf görüyor veya bu hadisi görmemiş olabilirler. Veyahutta görmüşlerse de onlarca seneden sahih olmadığı için demişler ki necisdir. Ama şimdi İmam Elbani rahimeullah ee, İmam Elbani, ondan sonra yani onun çizgisinde olan hadis uleması diyorlar ki, hadel hadîf, hadith, hasen, ay bu hadîf sahihtir tamam mı? hasendir ve e, dolayısıyla bu alkollü içki haramdır ama necis değildir son soru Allah'a al, e, alkol bir ayrı alkollü içki alkollü içki temizlik yapamıyor ama alkol saf alkolle temizlik yapıyor hastaya ameliyat ediyorlar yaralarını ondan temizliyor bakterilerden temizlik ama bir, da... alkol içkiyle temizleyemiyor çünkü onun içinde gıda var gıda maddeleri var Alkol e, alkolda gıda yok şimdi e, biliyorsun tedavi ilaç ile temizleme arasında fark var şu teriyöt men teriyöt şeyler var ya bunlar da biliyorsunuz çoğunluğu spirit olur olur bunlar da yaraları temizliyorlar yani izale ediyorlar tamam mı? Ali demişler ki bunu ilaç olarak değil de temizleyicilik olarak yapıyorlarsa çoğunlukta alkol değilse, çoğunluk spirit değilse o zaman bir sakıncası yoktur diyorlar temiz. Ama ilaç konusunda kesinlikle haram olan bir şey ilaç olamaz İslam'da. Evet. Her haram olan bir şey o ilaç türü ne olursa olsun o haram şey ile tedavi etmek caiz değildir. Hocam peki bu haşhaş var, erulim var, bunlar ekliyorlar, bunlar da ilaç yapıyorlar. Işte caiz değildir. Haram olan şeylerle ilaç yapmak caiz değildir. Alkolü içki ayrı, saf alkol ayrı. Saf alkol Bikarbonları <gülüyor> öldürüyorlar yani yaraları onu kullanmak zorunda bütün doktorlar ameliyatta yani, kullanıyorlar yani işte. ama içki içkinin içerisinde gıda maddesi var, Glikozlar var elbette içkinin anası spirit olur e, spirit bu senin söylediğin şey spirit bun bu şeyin aslıdır yani her tahli bir hatta kokuları bile şu anda yapılan kokular kolonya he, kolonya şım yok mesela çok sert kokular mesela mesela gül kokusu ee, şu oud kokusu bunları yaptıkla aslı çok e, şey şey oluyor. Kalın da oluyor. Bunu ile eritiyorlar. Ve dikkat ediyorsanız şu birçok parfüm denen kokularda bu işte spirto var. %80'i altında. Diyorsunuz %80 üstün. İşte mesela bunlar %80'in %50'nin üstünde olsa tamam mı? Onu kullanmak haramdır. Ama onun aşağısında olursa mesela yüzde yirmi yüzde olsa Diyorlar ki Yani Kullanmak haram değildir So soru hocam Yani ispirto mesela deminki söylediğin şey Ispirto Ispirto ile Ispirto'dan bir ilaç yapmak kesinlikle haramdır Çünkü ve Selam diyor ki Haram olan şeyle tedavi yapmak haramdır Ve hiçbir hastalık haram olan bir şeyle Tedavisi olmuyor Allah Celle Celaluhu, o haram O, o zaten tedavi, tedavi etmiyor hocam, o dezenfekte yapıyor yani o tedavi. İşte onu dedik ya, hani diyorlar ki temizlenme konusunda yapabilirler ama ilaç konusunda yapamazlar. Hocam Allah'ın da olsun sallallahu aleyhi ve sellem, evet, iç avuçla yıkanmıştır dediniz. 5 avuç. 5 avuç mu? Şimdi, yani 3 ile 5 arasında banyo yapmıştır. 3 avuç bu bardağı doldurmaz. Öyle ya, öyle geçiyor hadiste işte. nazlı Abdest Şu konusunda inşallah ağabey. göreceğiz yani. 300 gram alır. 1 altın, 1 inşallah alır, altın. İnşallah neden de haram. 5 avuç. 5 su yeter. İş yerçılar esas söylerim. 6 caizdir sonra Allah celle celaluhu boy abdesti. Kadınlar çünkü kadın yani kocasına karşı süs olsun diye. Çünkü erkek asıl etibariyle. Tamam, banyo yani gelmiştir. Kadın gelmiş, temizlenmiştir, yıkanmıştır. Ama kadın mı, bu yaptığından alam bir şeyler, kocasına ihtiyaç yapabilir. Ama erkek yapamaz. Mi? Tamam mı? Yani yüzük takmak, bilezik takmak buna hedeklere. Tabii canım namazı kılalım. Hatta bilezik dediğin şu bilezik o gümüşten bile olsa bilezik takmak Hı. yani ne diyorlar böyle süs şeyi bazı Günlet erkekler gümüş künye memle falan filan böyle bırak, şey yapıyorum. yapıyorlar. Bu kadın yani kadınlara benzediği için bunları kullanmak, kullanmak var. Yüzük kullanmak haramdır. Altın yüzüğü kullanmak haramdır. Gümüş. Altın küpe kullanmak erkeklere haramdır. Gümüş ben gümüş. Altın, gümüş yüzük kullanmakla bir veis yoktur. Ya Allah. Ben de karşılıyorum. Yok.